1614, numaralı konu, Hz. Peygamberin Cafır ve çocuklarına, Zeyd bin Harayz ve Abdullah bin Revaha'ya dua etmeleri, evet, Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, kaferin yokluğunda onun çocuklarına sen sahip çık, diye dua ettiler, Hazreti Peygamber bir keresinde, ey Rabbim. Ka Fer'den sonra onun aile efradına sen sahip çık ve Abdullah bin K. Fer'in alışverişine bereket ihsan eyle, diye dua ettiler ve bunu da üç kere tekrar ettiler, Hazreti Peygamber, Mut Savaşı'nda Belka denilen yerde şehit edilen Cafır bin Ebi Talip için şöyle dua ettiler, Rabbim, kafere aile efradından, salih kullarına kıldığın haleflerden daha hayırlı ve daha üstününü halef kıl, Zeyd bin Harays, Cafır ve Abdullah bin Revaha'nın şehit oldukları halde geldiğinde Hazreti Peygamber kalkıp onları övdüler ve sonra da zeyt'ten başlayarak şöyle dua ettiler: Ey Allah'ım, zeyti bağışla. Ey Allah'ım, zeyti bağışla. Ey Allah'ım, zeyti bağışla. Ey Allah'ım, kafferi bağışla. Ey Allah'ım, Abdullah bin Revaha'yı bağışla.